Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestaînuhu ve ve naûzu billahi min ve min seyyiât-i Men ve men Ve ve Emma bak fe inna ve hayral hidi hidi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muttasatuha ve kullu muttasatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. <gülüyor> Tefsir dersimizde Ali İmran suresi 178. ayetinde kalmıştık. Allah Teala ve Celle mealen şöyle buyuruyor. Kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için asla bir hayır zannetmesinler. Onlara ancak günahlarını artırmak için mühlet veriyoruz. Şüphesiz ki onlar için alçaltıcı bir azap vardır. İbn-i Mesud radiyallahu anh dedi ki, iyi olsun kötü olsun her nefis için ölüm hayattan daha hayırlıdır. Kişi iyi biri ise Allah, Teala, Allah katında olanlar iyiler için daha hayırlıdır buyuruyor. Kişi günahkar biri ise kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır zannetmesinler buyuruyor demiştir. Bunu sahip bir isnatla Abdülrezzak tefsirinde Taberi, i̇bn Müzir, Münzir, İbn-i Taberani ve Hakim rivayet ediyorlar. 179. Ayet Allah iyiyi kötüden ayırmaksızın müminleri üzerinde bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Doğrusu Allah size kaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah rasullerinden dilediğini seçer. O halde Allah'a da rasullerine de iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız, sizin için çok büyük bir ecir vardır. es dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğru söylüyorsa, o zaman bizlerden kim ona inanacak, kimler onu inkar edecek, bildirsin dediklerinde, Allah Teala bu ayeti indirdi. Yani Allah Resulü önceden kimin iman edeceğini, kimin iman etmeyeceğini bildirsin deyince, bu ayet indirdi. Yani bu ayette Allah Resullerden dilediğini seçer, Size kaybı da bildirecek değildir. Yani bizim burada imtihan edilmemiz hikmetine de böyle bir istek aykırıdır zaten. İbn Abbas radıyallahu Allah Teala'nın müminleri içinde bırakmayacağını bildirdiği durum küfürdür. İyi ile kötünün ayrılması ise cennetlik olanın cehennemlik olandan ayrılmasıdır. Mücahit Rahimullah Allah Teala bunu Uhud Savaşı'nda yapmış, münafık olanla mümin olanları birbirinden ayırmıştır demiştir. Katade de şöyle diyor. Allah Teala bu ayette kafirlere şöyle seslenmiştir. Müminleri sizin şu an içinde bulunduğunuz sapıklıkta bırakacak değilim. Cihat ve hicret sayesinde sizlerden temiz olanlar ile murdar olanları ayıracağım. Yine Sütlü. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i gaybe kılacak değildir. Allah onu seçmiş ve Rasul kılmıştır. İbn-i da şöyle diyor. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sizi müptela etmek istediği şey hususunda gaybe muhtali kılacak değildir. Ancak onu Rasul olarak seçmiştir ve ona öğretmektedir. 180. ayet Allah'ın kendilerine lütuftan verdiği, lütfundan verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için daha hayırlı olduğunu zannetmesinler. Aksine bu onlar için şerdir. Kıyamet günü cimrilik ettikleri şey boynlarına dolanacaktır. Şüphesiz göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ebu Hüreyya radiyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Allah Teala kendisine bol mal verdiği halde bunun zekatını ödemeyen kişinin bu malı Kıyamet gününde gözlerinin önünde iki siyah nokta bulunan kel bir yılana dönüşüp boynuna dolanır, yanaklarından ısırır ve ben senin malını, ben biriktirdiğin malınım der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra bu ayeti okumuştur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 181- Doğrusu Allah fakirdir, biz zenginiz diyen kimseleri Allah işitmiştir. Elbette ki o dediklerini ve nebileri haksız yere öldürmelerini yazacağız da tadın yakıcı azabı diyeceğiz. 182. İşte bu ellerinizle hazırladığınız şeyler sebebiyledir. Şüphesiz Allah kullarına asla zulmetmez. i̇bn Abbas radıyallahu anhadan, Ebu Bekir radıyallahu an Yahudilerin içinde Tevrat'ı okutup öğrettikleri Beytül Medaris'e gitti. İçeride Yahudilerin Tinhas adında bir adamın etrafında toplandıklarını gördü. Finhas, Yahudilerin alimlerinden ve hahamlarından idi. Ebu Bekir radıyallahu ona, ''Vay haline ey Finhas, Allah'tan kork ve Müslüman ol. Vallahi Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu ve Tevrat'ta bu şekilde tarif edildiğini biliyorsun.'' deyince Finhas dedi ki, ''Vallahi ey Ebu Bekir, bizim Allah'a ihtiyacımız yok. Aksine O bize muhtaç. Onun bize yalvardığı kadar biz O'na yalvarmıyoruz. Biz O'na muhtaç değiliz. Bize ihtiyacı olmasaydı, Peygamber'inizin söylediği gibi bizden ödünç istemezdi.'' Fakat size yasaklarken bize veriyor. Bize ihtiyacı olmasaydı bize faiz vermezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh bunu duyunca öfkelendi. Finhas'ın yüzüne bir tokat attı ve nefsim elinde olana yemin olsun ki aramızda anlaşma olmasaydı senin boynunu vururdum ey Allah'ın düşmanı dedi. Sonrasında Finhas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti ve ey Muhammed arkadaşının bana yaptığına bak dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh he, neden öyle yaptın diye sorunca Ebu Bekir radıyallahu anh durumu anlattı. Ancak Finhas söylediklerini inkar etti ve öyle bir şey söylemedim dedi. Allah Teala da Finhası yalanlayacak ve Ebu Bekri'yi doğrulayacak şekilde bu ayeti indirdi. Ebu Bekri'nin öfkelenmesi hakkında yine Ali İmran 186. ayetini indirdi. Biraz sonra gelecek bu ayette. Bunu Hasan bir isnadla Taberi ibnül Münzir, ibn Ebi Hatim ve siyerinde İbn İsa ediyorlar. 183. ayet. Onlara onlar dediler ki. Doğrusu hiçbir Rasule ateşin yiyeceği bir kurban getirince kadar inanmamamız için Allah bizden söz aldı. De ki elbette ki benden önce size Rasuller apaçık delillerle ve söylediğiniz şeylerle gelmişlerdi. Doğru kimseler idiyseniz onları niçin öldürdünüz? Yani bu söylediğinizde samimiyseniz peygamber olarak iman ediyorsunuz kendi peygamberlerinize. Onlar deliller getiriyorlar. O halde onları niçin öldürdünüz? Şabi diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanda yaşayan Yahudileri kendilerinden 700 yıl önce öldürülen Nebilerin kanına ortak etmiştir. Çünkü onlar da bu Nebiler ölümü hak etmiş ve sünnet gereği öldürülmüşlerdir diyerek böylesi bir şeye destek çıkmışlardır. Yani atalarından devraldıkları dini devam ettirmişler. Aynı itikadı benim için kendileri bizzat öldürmese de o öldürenlerin günahına aynen yüklenmişlerdir. Ala bin Bedr dedi ki, şimdiki Yahudiler öldürülen nebilere yetişmemiş ve onları görmemişlerdir. Ancak nebileri öldürenlere dost olmuşlardır ve bu dostluklar yazılacaktır. Yani bu Vela ve Berâ akidesine de işaret etmektedir. Yani batıl işleyenlere dostluk, halen onlarla beraber olmak, Yahudiler şayet kendilerinden öncekilerin, Peygamberleri öldürmelerine karşı çıkan kimseler idiyseler neden Yahudilerle dostluk yapıyorlar? Neden ilişkilerini devam ettiriyorlar? 184. ayet Buna rağmen seni yalanlarsa yalanlarlarsa, elbette senden önce açık deliller, sayfeler ve aydınlatıcı kitap ile gelen rasuller de yalanlanmışlardı. Katade diyor ki Allah bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i teselli etmektedir. Süddi şöyle diyor, açık deliller helal ile haramlardır. Sahifeler peygamberlere indirilen kitaplardır. Aydınlatıcı kitap ise Kur'an'dır. 185. Her nefis ölümü tadacaktır. Muhakkak kıyamet günü ecirleriniz tamamen ödenecektir. Her kim o ateşten uzaklaştırılır ve cennete konulursa muhakkak kurtulmuştur. Elbette ki dünya hayatı aldatıcı bir metadan başka bir şey değildir i̇bn Amr radıyallahu anhuma, Allah Resulü aleyhisselatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Cehennem uzaklaştırılıp cennete girmek isteyen kimse Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş bir şekilde ruhunu teslim etsin ve insanlara kendisine yapılmasını sevdiği şeyleri yapsın. Bunu Müslim ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Katade dedi ki, vallahi dünya hayatı yok olmaya yüz tutan eskimiş eşya gibidir. Siz bu eşyadan Allah'a itaati alın. Zira Allah'a dayanmayan hiçbir güç olamaz. 186. Ayet Andolsun olsun ki mallarınız ve canlarınız hususunda imtihan edileceksiniz ve kesinlikle sizden önce kitap verilen kimselerden ve müşriklerden çok eziyet duyacaksınız. Doğrusu sabreder ve sakınırsanız azmedilmesi gereken işlerdendir. Usame bin Zeyd radıyallahu an’ten, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Allah Teala'nın kendilerine emrettiği gibi müşrikleri ve kitap ehlini affediyorlar, onların eziyetlerine sabrediyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah kendisine izin verinceye kadar kendisine affı emretmesinden dolayı müşriklerin eziyet verici sözlerini tevil ediyordu. Bunu Bukhari, Müslim, İbn-i Bi Hatim sahibi isnatlar rivayet etmişlerdir. Zühri dedi ki, böylesi sözleri söyleyen Kab el-Eşreftir. Şiirlerinde de müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın aleyhinde kışkırtır, onları kötüleyerek eleştirirdi. Said bin Cübeyr şöyle diyor, İyiliği emredip kötülüğü yasaklama yolunda maruz kalacağınız eziyetlere göstereceğiniz sabır, azmetmeyi gerektiren, yani Allah Teala'nın emrettiği konularda, hakkı verilmesi gereken şeylerdendir. 187. Hani Allah kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye kesin bir söz almıştı. Onlar ise onu sırtlarının arkasına attılar ve ona karşılık az bir değer satın aldılar. Satın aldıkları o şey ne kötüdür. 188. Yaptıklarıyla sevinen, yapmadıklarıyla ölmekten hoşlananları sakın kurtulmuş sanma. Onların azaptan kurtulacaklarını zannetme. Onlar için çok acıklı bir azap vardır i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki bu ayetler kitab ehli hakkında nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir konu sormuş. Onlar da gerçeği gizleyip başka bir cevap vermişlerdi. Sorduğu konuda gerçeği söylediklerini de göstermişler ve bu konuda övülmeyi beklemişlerdi. Kendilerine sorularını gizleyip başka bir cevap verdikleri için de pek sevinmişlerdi. Hatade dedi ki bu Allah Teala'nın ilim sahibi kişilerden Bildiklerini insanlara da öğretmeleri konusunda aldığı bir sözdür. Onun için bildiklerinizi saklamaktan sakının. Zira bilginin saklanması helak olmakla eşittir. Kişi bilmediği konuda konuşmasın. Zira dinden çıkar ve bilmediklerinden de sorumlu tutulur. Denilirdi ki, başkasına öğretilmeyen bir ilim, harcanmayan hazine gibidir. Başkalarına gösterilmeyen bir hikmet, yemeden ve içmeden öylesine duran bir put gibidir. Hikmet hakkında şöyle denilirdi. Bildiklerini başkasına anlatan alime ne mutlu, duyduğunu anlayıp kavrayan dinleyiciye ne mutlu. Zira birisi bildiği bir şeyi çabalayıp başkalarına anlatmış ve insanları ona yönlendirmiş bir alimdir. Diğeri ise hayırlı bir şey duyup aklında tutmuş ve ondan faydalanmıştır. Şabi, onlar onu arkalarına attılar kavli hakkında şöyle dedi. Bu emri ve hükmü kitaplarında okurlar. Ancak onunla amel etmeyi, onu yerine getirmeyi önemsemezlerdi. Yani kitap ehlinin bu özellikleri bu ümmette de maalesef sirayet etmiş. İster selefi olsun, ister sufi olsun, ister mezhepçilerden olsun. Dini e, çevrelerin hepsinde maalesef e, söyledikleri, benimsedikleri şeylerle kendilerinin amel etmedikleri e, görülüyor bu ümmette maalesef. Hatta bazen hani insan... Yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bu şekilde selefilik adı altında dahi selefin menhecine muhalefet ede ede bunlara ses çıkarılmaya çıkarılmaya insanlar bu yaşantıyı benimser oluyorlar. Ve bu batıl yaşantıyı kötülere karşı çıkılmayan şeyleri bu sefer selefilik gibi lanse ediyorlar. Ayetin başında belirtildiği gibi bir de yapmadıkları şeylerle övülmeyi istiyorlar. Selefilikle övülmeyi. Istiyorlar. Yapmıyorlar halbuki. Bununla amel etmiyorlar. Gereğini uygulamıyorlar. Bazen bunlar hadis inkarcılarından daha tehlikelidir. Yani hadis inkarcısı açık açık inkar ediyor. Sünnet düşmanıdır, bellidir. Böyle sünneti savunuyormuş gibi görünüp de sünnetlerle amel edilmesini safsaklayanlar, bunu bir fitne gibi görenler ise inanın hadis inkarcılarından bu ümmete daha zararlıdırlar. Çünkü gören bunları sünnet ehli gibi zannediyor. Öyle biliyor. İşte bir seferlik meselesi olsun, bir oruç, iftar meselesi olsun, savur meselesi olsun veya daha başka mevzular olsun e, bunlara fitne diyen bir insan sünnet inkarcısından yani selefi oldu halde fitne diyen bir insan sünnet inkarcısından daha tehlikeli. İstanbul'da var mesela adam selefiyim diyor ama mezheplere çağırıyor. Dört mezhep levh mahfuzla haktır diyor. Bir başkası işte taklit etmek fıtri bir zorunluluktur diyor. Bunun gibi pek çok şeyi selefilik ismi altında yapıyorlar maalesef. Halbuki çok fazla bile geriye gitmeden yani sahabede, selefte böyle bir şey bulamaz da, taklitle ilgili bir şey bulamaz da, taklidin ümmet arasında sirayet ettiği, yakınlaştığı bir zamanda yazılan risallere baksana mesela İbni Kayyım'ın İlam-ül kitabı. Orada bir başlık açmıştır taklit etmek bir zarurettir, fıtri bir zorunluluktur diyenlere reddiye diye. Yani tam o zaman da bu şüpheleri getirenlere cevap vermiş i̇bn Kayyım rahimine Yani Selefin yoluna giden alimler bunlarla karşılaşmış ve reddiye vermişlerdir. Fakat İbn-i Teymiye'nin, i̇bn Kayyım'ın, hatta Elbani'nin, Binbaz'ın, bunun gibi alimlerin isimlerini kullanarak, payanda edinerek Selefilik görüntüsü veren, fakat işin hakikatiyle çarpışan, mücadele eden insanlar var. Bunlardan birisi de Ebu Said. Bunlar bu selefî bir görünpte bazı bunlar. bu fiilleriyle tagutluk yapmaktadır. Yani hakkı batıl ile gizliyorlar ve bu konuda kendilerine itaat edilmesini zorunlu koşuyorlar. Birisi kendisine itaat etmediği zaman türlü e, oyunlar, darbalarlar yapıyorlar. İşte cinni derler, yok işte harci derler, gizli tekbirci derler. Bir sürü e, takacakları kulplar var. Bu kulplarla uzaklaştırdın mı, eğer içlerinde, aralarında emri maruf, nehyan mülkere dair bir şeyle karşılaş, yani bunu ikame etmeye kalk, sana da hemen e, bir hulp bulunur ve uzaklaştırılmaya başlarsın. Yani bunu yapmasa en çok sevilen kimsesin. Ama e, hak düşmandan da gelse kabul ettiğinde, batıl dostundan da gelse reddettiğinde bu sefer e, bir uzaklaştırma başlar. Yani bunlarla da imtihan edilirsin. Mücahit dedi ki, burada alışverişten maksat Tevrat'taki hükümleri değiştirmeleridir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir gazveye çıktığı zaman münafıklardan bazıları geride kalır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndüğü zaman da yanına gidip yeminler ederek mazeretlerini gösterirler ve yapmadıkları şeylerden dolayı da övülmeyi beklerlerdi. Bu davranışları üzerine Alimran 188. ayeti indi demiştir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Yani kitap ehli hakkında inmiştir ayet fakat bu ümmetin münafıklarında da yani onlar hakkında Allah azze ve celle indiriyor ki bu ümmet önceki ümmetlere benzemesin. İbn Abbas radıyallahından ayette bahsedilen kişiler insanları yanlış yere, yanlış yola sürüklemeleri sonucu kazandıkları dünya malına sevinen Finhas, eşya ve diğer hahamlardır. Bunlar kendilerine alim denilmesinden hoşlanırlar. Halbuki gerçekten alim değillerdir. İnsanları hayır bir yola iletmiş değillerdir. Ancak insanların onlar için öyle yaptılar demelerinden hoşlanırlar. Yani hayra tevhide davet et tevhid davetçisi denilmesinden hoşlanırlar. Halbuki tevhide çağırmıyorlar, şirket çağırıyorlar. 189. ayet: Göklerin de yerin de mülkü Allah'ındır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. 190: And olsun ki göklerin ve yerin yaratılışında Gecenin ve gündüzün art arda gelmesinde akıl sahipleri için ayetler vardır. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki bir gece halam Meymune'nin yanında kaldım. Meymune binti Haris radıyallahu anh'a Allah Resulullah aleyhisselatü vesselam, hanımlarından. Gece yarısı veya gece yarısından az bir süre önce veya sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan kalktı. Elleriyle gözlerini uçturarak uykusunu dağıtmaya çalıştı. Sonra Ali İmran suresinin son 10 ayetini sonuna kadar okudu özellikle gece namazında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ali İmran suresinin bu son 10 ayetini yani 191 190'dan itibaren 191 ve 200. ayete kadar bu kısımları okuduğu rivayet edilmiştir. Bunu bu ve Müslim rivayet ederler. 191 Onlar ki ayaktayken, otururken, yanları üzerinde yatarken Allah'ı zikrederler ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında düşünerek şöyle derler. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Artık bizi ateş azabından koru. İmran bin Husayn radıyallahu anh'den diyor ki bende basur vardı. Namazı nasıl kılmam gerektiğini Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a sorduğumda ayakta kılabiliyorsan ayakta kıl. Kılamıyorsan oturarak kıl. Oturarak da kılamıyorsan uzanarak kıl buyurdu. Yani namazda zikir türlerinden bir zikir olduğundan ayette de işte ayakta yanlar üzerinde yatarken oturdukları halde Allah'ı zikretmeleri bu bütün zikirleri kapsayan bir şey namazda zikirlerden bir zikir Kur'an okumada böyledir yani kişi yatarak Kur'an okuyabilir ee, Allah'ın gökleri ve yerin yaratılışı hakkında Allah Azze ve Celle'nin kudretini düşünmek bu da zikir kapsamında olan şeyler yani kevni ayetleri düşünmek de buna dahil 192. ayet Rabbimiz, doğrusu sen kimi ateşe atarsan onu muhakkak hakir etmişsindir. Elbette zalimlerin yardımcıları da yoktur. Enes radıyallahu anh'den, hakir olmaktan kasıt kişinin ebedi olarak cehennemde kalmasıdır. 193, Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört ve bizi iyilerle beraber al. 194. Rabbimiz bize Rasullerine vaad ettiğin şeyi bize ver ve bizi kıyamet günü rüsvai etme. Elbette ki sen vaadinden dönmez. Katade dedi ki, insanlar Allah'ın davetini içtip buna icabet etmişler, sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmiş ve sonuçlarına da sabretmişlerdir. Allah Teala insanlardan mümin olan ile cinlerden mümin olanların bu yönde ne dediğini haber vermiştir bu ayette. 195. Rableri dualarına icabet etti. Şüphesiz ben erkek olsun kadın olsun ki bazınız bazınızdandır. Sizden hiçbir çalışanın amelini boşa çıkarmayacağım. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, yolunda eziyet edilen, savaşan ve öldürülen kimseler var ya, Ant olsun ki onların kötülüklerini örteceğim ve elbette onları altından nehirler akan cennetlere koyacağım. Bu Allah'tan mükafattır. Doğrusu en güzel mükafat Allah katındadır. adındır. Seleme radıyallahu anh'a el -an Resulü. Bakıyorum da hicret konusunda Allah Teala kadınlardan hiç bahsetmiyor deyince Allah Teala Ali İmran 195. ayetini bu ayeti indirdi. Bundan dolayı Ensar yanımıza hicret eden ilk kadın Ümmü Seleme'dir demişlerdir. İbn-i Amr gelen rivayette de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. ''Cennete ilk girecek grup fakir muhacirler olacaktır ki, tehlikeler bunlarla savılırdı. Bunlara bir emir verildiğinde dinleyip itaat ederlerdi. İşlerinden birinin yöneticiden bir ihtiyacı olduğunda bu ihtiyacı giderilmez, ölünce kadar o ihtiyaç içinde kalırdı. Kıyamet gününde Allah Teala cenneti huzuruna çağırır. Cennet bütün süsü ve güzelliğini takınıp huzura çıkar.'' Allah Teala yolunda savaşan, öldürülen, eziyet çeken, cihad eden kullarım nerede? Gelin girin cennete diye seslenir. Fakir muacirler de bu şekilde azaba maruz kalmadan ve hesaba çekilmeden cennete girer. Bunun üzerine melekler gelip secdeye kapanır ve Rabbimiz biz ki gece gündüz seni tesbih ve takdis ederken bizlere tercih ettiğin kimseler kimdir derler. Allah Teala Bunlar yolunda savaşan ve eziyete maruz kalan kullarımdır der. Bunun üzerine melekler cennetin her bir kapısından içeri girip bunlara sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu ne güzeldir derler. Ra'd suresi 24. ayetinde. Bu rivayet Ahmet, Hakim, Taberani, Taberi ve Şubül İmanda Beyhak tarafından sahip isnatlı rivayet edilmiştir. Burada işte cennetin gelip konuşması bunlar tamamen bizim aklı terk edip de teslim olmamız gereken kayb haberlerdir. 196. ayet, kafirlerin beldelerinde dönüp durmaları seni aldatmasın. 197. Az bir geçimlik sonrasında onların varacakları yer cehennemdir. Doğrusu orası ne kötü bir yataktır. Katade diyor ki, Vallahi ölene kadar hiçbir peygamber kafirlerin bu durumlarına ne aldanmış ne de Allah'ın emirlerinden herhangi birini onlara havale etmiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten, Nebi aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Kulun isyan etmesine rağmen Allah'ın dünya nimetlerinden o kulun sevdiği şeyleri ona verdiğini gördüğün zaman bil ki bu Allah tarafından onun için bir istidraçtır. İstidraç derece derece saptırma demek. Yani dünya nimetleriyle yani isyan etmesine rağmen kul Allah ona dünya nimetlerinden nasiplar ediyor ki ahirette ona Allah'tan bir alacak kalmasın. Dünyada alacağını alsın. Ee, ve derece derece bir saptırmadır. O da bu haline sevinerek kendisini doğru yolda zanneder ve e, bu sefer batıl olarak bildiği şeyi bu sefer hak diye inanmaya da başlar. 198. Rablerinden sakınanlar için de altından nehirler akan ve içlerinde kalıcı oldukları cennetler vardır ki bu Allah katındandır. İyilik yapanlar için Allah katında olan şeyler daha hayırlıdır. Evet az önce geçmişti İbn-i Mesud İyi olsun kötü olsun hiç kimse yoktur ki ölüm kendisi için daha hayırlı olmasın. Allah Teala iyiler hakkında iyilik yapanlar için Allah kadında olanlar daha hayırlıdır buyurmuştur. 199 Doğrusu kitap ehlinden Allah'a size indirilene ve kendilerine indirilene iman eden kimseler vardır. Allah'tan korktukları için Allah'ın ayetlerini az bir bedel ile değiştirmezler. İşte onlar var ya, onlar necirleri, Rableri katındadır. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Enes radiyallahu anh'den, Necaşi vefat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun cenaze namazını kılın buyurdu. Habeş kralı, Habeş krallarına Necaşi derler. Yani kral demek bu manada. Ee, i̇sminin Asame olduğu rivayet edilir. Necaşi, ee, işte onun cenaze namazını kılın buyurdu. Sahabeler eyalan Resulü, Habeşli bir kulun mu cenaze namazını kılacağız dediklerinde Allah Teala bu ayeti indirdi. Bunu Nesai Sünenü Kübra'da Bezzar, Müsned'inde İbnül Münzir, Hakim, Zeyaül Mahdis'i ve Mücemi Lefsat'ta sahip sahibi rivayet ediyorlar. Mücahit dedi ki, ayette kastedilenler Yahudi ve Hristiyanlardan Müslüman olanlardır. Onlar Hakk'a gizlememişler. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşısında satmamışlar. Yani bunun içinde Müslüman olmuşlardır. Böyle yapmayanlar ise bunu yapanlardır. Ve 200 son ayet Al-İmran suresinde Ey iman edenler sabredin sabırda yarışın. Allah yolunda nöbet tutun ve Allah'tan sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala tarafından hatalarınızın silinmesine ve katındaki derecelerinizin yükseltilmesine sebep olacak şeyi söyleyeyim mi? Sıkıntılı durumlarda bile abdesti güzelce almak, mescide giderken adımları çoğaltmak ve namaz bitti mi diğer namazı beklemektir. Ayette bahsedilen ribat, bir sonraki namazı beklemektir. Ribat budur, ribat budur. Bunu Müslim, Nesai ve İbn-i Ebi Hatim rivayet etmişlerdir. Yani şeyi kastediyorum. Ve, sabiru ve rabitu. Bunu rabıtaya delil getirir sufiler. Bak Kur'an'da ribat, rabıta geçiyor, rabitu. Yani rabıta yapın diye böyle teyir ediyorlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayette geçen ribatın ne olduğunu aslında ribat sınırda nöbet beklemektir. Yani İslam hudutlarının nöbetini beklemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdesti sıkıntılı durumlarda bile güzelce almak sonra mescide gidip Diğer bir namazı beklemeye de aynı sınırdaki nöbetçilerin Allah yolunda nöbet bekledikleri gibi, cihad için nöbet bekledikleri gibi aynı ecrin verileceğini bildiriyor. İşte buna da ribat diyor. Yani rabıta budur. Kalbi Allah'a bağlamak işte budur diyor. Fakat Tufiler bunu nereden çıkarıyor? Orası muamma. Katade dedi ki Allah'a itaatte sabırlı olup olun, sapıklıkta olanlara karşı sebat gösterin ve Allah yolunda nöbet tutup uyanık kalın. Ayeti böyle manalandırmıştır. Pudale bin Ubeyd radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her ölen kişinin amel defteri kapanıp mühürlenir. Allah yolunda nöbet tutarak ölen hariç. Zira onun ameli kıyamet gününe kadar artar durur ve kabir azabından emin olur. Çünkü o e, Müslümanları memleketlerini, namuslarını, ırzlarını, her şeylerini korumak için nöbet tutmaktaydı. Bu şekilde öldüğünde, nöbetteyken ölürse, öldükten sonra da ameli devam eder. Yani nasıl devam eder? Bunun sayesinde bu nöbet tutan İslam askerleri sayesinde geride kalan müminler eman içerisinde, güven içerisinde yaşamaya, ibadetlerini, Allah kulluklarını yapmaya devam ederler. Yani onlardan hissesini alır. Bu sebeple ona yazılmaya devam eder ve kabir azabından emin olması da Allah'ın onlara bir ikramı. Bunu sahip isnatla Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, İbn İbn ve Hakim rivayet etmişlerdir. Yani ister nöbet bekleme şeklinde olsun, ister Müslümanların emirinin verdiği başka bir vazife olsun. Diğer bir hadiste de belirtildiği gibi ister ileri safta görev alma ister geri saflarda bir görev verilsin kişi bunu hakkıyla yaptığı zaman Allah katında büyük ecirlere nail olur. Burada hırs yapmamalı. Yani Müslüman kardeşleriyle işte şu görev bana verilmeliydi, bunun gibi şeylere girmemeli. Bilakis Allah kendisini hangi halde, hangi konuda bulunduruyorsa o konumunu lehine çevirecek. Allah katındaki ecre kazandıracak şeyi gözetmesi gerekir her kişinin. Evet, sabır genel bir emir. Sabredin ve sabırda yarışın. Buradaki isbiru sabredin ve sabiru sabırda yarışın demek. Yani e, müfaale kalıbına geçiyor. Faale karşılıklı yapılan bir şey. Sabiru ve rabitu yine rabitu'da da aynı kalıp geliyor. Yani bunlar karşılıklı yapılan şeyler. Nöbet nasıl karşılıklı yapılıyor? Sabretmede de yarışın diyor Allah Azze ve Celle. Yani kim daha sabırlı olacak bu hayırda yarışmak türündendir. Bunu Allah Azze ve Celle müminlere ey iman edenler diye emir kipinde veriyor. Zühri Rahimullah'ın dediği gibi ey iman edenler diye başlayan ayetler mutlaka ya bir emri veya yasağı içerir. Bu i̇bn Mesud radiyallahu anh'den de rivayet ediliyor. Bu, burada da işte bir emir var sabredin sabırda yarışın. Ve Allah yolunda nöbet tutun. Allah Resulü Aleyhisselatıysa, mesela biz şimdi nerede nöbet tutacağız? İslam devleti yok, yani İslam sınırları yok. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatıysa? Mescitte, yani abdesti sıkıntılı durumlara katlanarak güzelce alıp, mescide adımları çoğaltmak, sonra mescitte diğer bir namaz beklemek, işte Allah yolunda nöbet tutmak isteyen bunu yapsın. Bu her ortamda olan bir şey. Ama sen bunu dernekte yapamazsın. Yani bu dernekte vadelenmiş bir şey değil, mescitte. Allah yardımcım duysun. Evet, kişinin niyeti bu olsun yeter ki. Bizim zaten amellerden e, alacağımız ecirler o amellerdeki niyetlerimize bağlıdır. Eğer bir namazdan diğer bir namazı beklemekteki ecri bilmiyorsa insan... Bilen kadar ecir alamaz. İşte hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye buyurulmasının hikmetlerinden birisi de bu. Bu yüzden ilim öğrenmenin fazileti çok büyük. Yani sen Allah'ın hangi amelden ne gibi ecirler vadettiğini bileceksin ki o ecri umarak Allah Azze ve Celle'ye ibadet edeceksin. Yoksa bir adet olmuş adam namaz kılıyor o namazın neye yaradığını bile bilmiyor. Yani toplumda bir işe yarıyor, namaz kılıyor desinler, temiz bir adam desinler, işte abdesti namaz desinler, bu da olabilir. İşte niyeti halis tutmak, Allah Azze ve Celle'ye has kılmak ayrı bir şey. Allah Azze ve Celle'ye has kıldıktan sonra da o amelinin dolayı neler bekleyeceğin, neler isteyeceğin de ancak Allah Azze ve Celle'nin isteyene vereceği ecirler türünde. Yani illaki bunları bilmese de bir ecir alır ama bilen kadar alamaz Çünkü ihtisap denilir buna. Yani karşılığına Allah'tan beklemek. Ya Rabbi ben senin için zikir meclisine geldim ve sen zikir meclisine gelenlere şöyle bir vaadin var. Allah Resulü'nün dilinden aleyhissalatü vesselam. Kişi günahlarla, dağlar kadar günahlarla gelir zikir meclislerine. Niyeti halis olur. Ve burada o günahları, seyyatları hasenata çevrilmiş olarak gider. Bir melek böyle nida eder. Sevinin ey meclis halkı, kötülükleriniz iyiliklere çevrildi diye. Bu büyük bir müjde. Kişi bunu talep ederek geldiği zaman buraya Allah'ın izniyle buna nail olur. Yani ihlaslı bir şekilde bunu gözetirse buna nail olur. Her amel niyetlerledir. İnnem, İnnemela malû. Bir niyet ameller ancak niyetlerledir ve innemâ likulli imrin mânevâ ve her kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. Yani İslam'ın özlerinden, temel esaslarından bir şey bu hadis. Temel kaidelerinden birisi ameller ancak niyetlerledir. Yani meşru olan, Allah tarafından meşru kullanan ameller ancak niyetlerledir. Niyet olmazsa o amel geçersiz. Yani niyetin halis olması. Allah Azze ve Celle halis kılmaz. Ve innema yine e, istisna edatıyla has adatıyla, ve innema likullimri'in her kişi içinde ancak maneva niyet ettiği şey vardır. Demek ki niyet edebilmek için de ilim lazım. Yani ilimle niyet edersin. Ya Rabbi sen kitabında veya Rasulünün dilinde şunları vaat ettin. Bu amelime karşılık ben senden bunu istiyorum. Ya Rabbi sen rızka kefil olduğunu bildirdin. Yani benim dünya için, dünya peşinde helak olmamı istemedin. Bunu bana yasakladın. Dünyalıktan işte kafi miktarla yetinmemi emrettin. Kendimi ilme ibadete vermemi emrettin. Ben bunu yaptım ya Rabbi. Buna karşılık olarak da beni hesapsız rızıklandırmanı senden istiyorum. Bak, ihtisap, karşılığını yalnızca Allah'tan bekleme. Kişi bu niyetini halis bir şekilde koruyabildiği oranda, amellerin düzgün olmasıyla birlikte, yani sünnete uygun, sahih delilere dayalı olmasıyla birlikte, bu niyetlerini düzgün tutup, bir de ilimle, alacağı ecirleri bilerek, Allah Azze ve Celle'den talep ederek bunu yaptığında, yani bilinçle yaptığında işte hem dünya sona cennet olur hem ahireti cennet olur. Allah muvaffak kılsın. Allah izin verirse bir sonraki derste Nisa suresine geçiş yapacağız. Ali suresi de böyle tamamlanmış oluyor. سُبْحَانَكَ ve bihamdik <Sessizlik> ve لَا اِلٰهِ اللّٰهِ لَا اْتَوَحْتَكَ لَا شَرِكَ لَكْ